Hayırlı evlat noktasında hocamız bakalım başka neler yapacağız, ne tavsiye edecek? Evet, şimdi burada annesi adına yapacağı en güzel şey, annesinde Allah aşkı vardı ya, kendisinde de Allah aşkını meydana getirmektir. Yani o da öyle bir hayat yaşayacak ki o da Allah'a aşık olacak. Allah da onu sevecek. Yani o Allah'ı sevecek, Allah da onu sevecek. O şekilde bir hayat tarzı yaşamaktır. Yoksa böyle yapmadıktan sonra, yani Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamadıktan sonra annesi için ne yaparsa yapsın, ne okursa okusun annesini fazlasıyla memnun edemeyecektir. O yüzden eğer gerçekten annesine çok bağlıysa, annesini çok seviyorsa, ahirette durumunun en güzel, nasıl iyi olabilir benim durumum diye o doğrultuda hareket etmesi, amel etmesidir. Evet, teşekkürler.